Yakın, kimse ateşte yanmasın sevdasıyla Türkiye'de ve Avrupa'da Binlerce program icra eden gözleşi Geceleri Bizledikleriyle artık yanı başınızda Ticillika Kaçış Okçular Tepesi Can Kuşu Aşk Hamalı Üçüncü resim, denge ve aşk fırtınası Bilsinçileriyle Sizi özel fiyatlarla Alın, Alın. izleyin İzlettirin, İzlettirin, destek olun. Destek olun. Bu sır sıcak tebliğ faaliyetine siz de katılın. Göz yaşı geceleri anlatılmaz yaşanır. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء Are you Mekke. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan 550 yıl sonra, henüz iki cihan sultanının dünyamızı şereflendirmediği bir zaman diliminde, beşerin insanlık mertebesini kaybettiği devirlerin birinde, değer yargılarının, hayat ölçülerinin, vahyin ışığından uzaklaştığı ve anlamsız bir takım kuralların İnsan hayatına hakim olduğu bir dönemde Mekke'de panayır alanı كيف حال؟ طيب طيب. شو؟ أوه، بو جرارة değil mi? Evet ama kendisi yok. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. ام. Helva helva helva evet helva fatter ya sen ne yapacaksın helva ile pot yapacaksın pot pot la tuzamenat mı yapacaksın testiye şarabı kim doldurursa onu pat pat pat pat atali abi yemek için mi yapacaksın la ya o zamanlar kıtlık vardı biz de yemiştik değil mi hatırlıyor musun uzay yemiştik uzay uzay gibey ...duyduğuma göre senin kölelerin çelimsiz çıkmış. <gülüyor> Sen öyle zannet Ayseme. Kırk tane kırbaca bana mısın demeyen... Bu. ...kölelerim var benim. Bak bu mu? Bu, bu, bu, bu <gülüyor> köle bu, bu mi? Bu, bu. Evet. Değil kırk <gülüyor> kırbaç... Beş kırbaç vursan bu bir anda yıkılır. Hır hır hır. Sen ne öyle zannet Ayseme. Hır hır hır hır hır hır hır. Latuza menat için hamse deve bahis oynuyorum. Köm köm. deve. Bu ne yapıyor? Şunu biraz sevindirelim istersen he? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Şükran, Şükran yazayım, Biraz <gülüyor> eğlendik ama değil mi? İstersen biraz daha eğlenelim <gülüyor> <Şükran>. <gülüyor> mi? Ne dersin Cübeyir? Hamse deve. Senin beş devene ne? Aşara. Aşara deve diyorum. Senin on devene ne? Hamıstaş deve diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hamıstaş, on beş deve bahis oynuyorum. Ben Cahşoğullarından Ayseme'yim. Senin develerini yerim. <gülüyor> Ayseme, istersen şunu kırk deveye çıkaralım ha. Kabul Cübeyir. <gülüyor> Çünkü en iyi kölem kırbaç vuracak. <gülüyor> evet kölem kırbaçla şunu. Eğlenelim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 Ya! Sükereza! Bir de devrilmişti. Bir de sevinmişti. Ya! Oh! İyi de eğlendik ha, değil mi? Çok güzel Cübeyir. Olsun. Söz ve götür. Gözüm görmesin. Ne güzel değil mi? Ne güzel eğleniyoruz. Panayırımız şenliği verdi Cübeyir. Ölmemişti, ölmemiş Ölmemiş. Şuna bak Oo. pis sarhoş ölür mü Oo. ben onlara özenle seçtim. Gel lan pis köle gel lan. Usame Usame. <gülüyor> Bu Haris'in oğlu Usame değil mi? Evet. evet hem de kız babası Usame. <gülüyor> <gülüyor> Senin hiç şerefin yok mu be Arap? Atalarımızın adetlerini ne zamandan beri unutur oldunuz? ...eskiden beri atalarımız kızlarını gömerlerdi. Evet. Sen neden gömmüyorsun Usame? Kız <gülüyor> <Biz> babası Usame. <gülüyor> <gülüyor> ne bizim gibi hurma bahçelerin var... ...ne develerin var... ...ne de kölelerin <gülüyor> Bizim kavme bile layık diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Üstelik... Üstelik bir de kız babası. <gülüyor> yalla, yalla, yalla yalla yalla. Ey usta be. Kızını tuzla da kokmasın. <gülüyor> Yapma usta mi? Yavrum bırak. O biricik yavrum benim. Mehleka. işimi daha da zorlaştırma. Çekil yolumdan. Yavrum okumaya nasıl geleceksin? Vermem kızımı. Bilansızlık bu. Kızımı vermem sana. Biri biri nasıl geleceksin onu? Yavrumu götürme! Kimselerin yüzüne bakamaz oldum! Herkes benimle alay eder oldu! Ben bunca utanca dayanamam! Sen adına az babasın. Bu kadar cani olamazsın! Atalarımızın adetlerine karşı mı geleceksin? Menat atadına yemin ederim! Bırak lan atı beyası! yok mu senin? Kahretsiz senin putlarım! Sen! Sen nasıl benim atalarımı tanrısına hakaret edersin? Edepsiz! Çekil! Salimler! Cahiller! Katiller! Anayım ben ana! Ciğerim yanıyor! Benim başım! Başları gelsin benim başım! Sen de oğlan doğursaydın! Beceriksiz kadın! Soylu diye aldım seni! Beni bir erkek babası yapamadı! Erkekliğiniz batsın! Hepinizin soyu kurusun! Ne olur götürme. Kılma yavrumu. Yavrum. Güler olmayın götürme. Götürme. Yavrum. Kızım. Sevme. Nereye gidiyoruz baba Sana kumdan ev yapacağız kızım Ama baba bizim evimiz var ya Orası sadece senin evin olacak Baba beni kucağına Anne niye dövdün baba Sana ev yapmamı istemedi Şöyle otur bakayım Baba beni seviyorsun değil mi Olur mu kızım? Olur mu? Elbette seviyorum. Gel bakalım. Şöyle. Baba burası çok uzak. Dur. Dur üstünü örteyiz. Ya Allah Musul kahrusun adetle biz bizden al seçilir Ya Rab yanıyor Çocakların Külüne döndü Analar Melekler seni anıyor. Parası ve toplumsal statüsü olmayan insanın hayatının hiçe sayıldığı kız çocuklarının ve kadınların utanılacak varlıklar olarak görüldüğü ama bir o kadar da eğlence aracı gibi görülüp, alınıp satılan bir eşya kabul edildiği, güçsüzlerin ve himayecisi olmayanların ezildiği ve haklarının yenildiği. Kısaca, kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insanoğlunun, kendisine bu şerefi kazandıran yüce değerleri bırakıp, hayvanlardan daha aşağı bir hayat tarzı yaşadığı bir zamanda, Karanlığın artık iyice kesifleştiği, attığı, zifiri bir hal aldığı devirde herkes bir bekleyiş içindeydi. Bir kurtarıcı gerekiyordu, bir müjde bekliyordu kainat. Ve Mekke semalarından, kendisinden rahatsız olanları dahi ışığıyla saran ve onların kurtuluşunu isteyen, Eşi benzeri görülmemiş bir güneş yükseldi. Can hasretken Muhammedülümüne hak lütfetti, sebep oldu amine, kainata bir mübarek kan geldi. Kan geldi. Müzeler taşıdı bugün yarına, dünyanın kuruyan şah damarına nehirler misali, kan geldi. Kan geldi. Her iki canım bunun müftü hem yerin hem görün hasret çektiği sevgi padişahı o sultân geldi kar koldu suyun rengi nura döndü hep susuzlar suya kandı Muhammed doğdu gece rahmetellil alemindir Muhammed Mustafa ام شفع الذنب للمحمد المصطفى اسن بو رسمه ترتيب التلال المدارك نوره الريب التلال ا من ايد رجاك يطوند تمام كم وجودا جال الخير لنا Sadım gayet hararetten katil Sundular bir can dolusu şerbeti Tedin da hi şekerde yok idin İhtimam oldu cismin nuran kank İdemezdim kendimi nurdan falan Deli mi lan konuşkan adam كان الدين نوراً كالكندوس سماوات الzemid صلّى عليه وسلّم تسليماً إِنَّمَا الْعَزْمُ عَلَى That's <laughs> me. Ve Yaratmaya Başladı Allah Azze Sanatını göstermek istedi. Saniye Zülcelal Ve Yaratmaya Başladı Allah Azze ve, Sanatını ve, Allah Azze ve Sanatına Hayran Oldu ah. Bir Nur Yarattı Ve Onurdan Bütün Bir Alemi Allah Azze ve Celle. ...bilinmek istedi... ...ve yaratmaya başladı... ...yoktan... var etmeye başladı... ya <gülüyor> ...sanatını göstermek istedi... ...saniye sülcelal... <gülüyor> ...toprağı yarattı... İçine hikmetler doldurdu. ...dağları yarattı... ...Allah Azze ve Celle... ...gökleri yarattı... ...uçsuz bucaksız göklere... Milyar milyar yıldızlarını serbiştirdi Saniyüzü Celal Yüce sanatkar Allah Azze ve Celle Allahu Ekber Hak Hak Yıldızlar öylesine güzel serbiştirildi ki Sanki bir düğün olaydı Göz kırpan yıldızı Bu bir şey Ve çiçekleri yarattı Çiçekleri Allah Azze ve Celle, her bir yaprağına ayrı dizayn verdi. Çiçeklerin yapraklarını ayrı ayrı renklere boyadı. Renkleri yaratan Allah. Ve Allah Azze ve Celle her bir çiçeğe ayrı ayrı kokular kattı. Saniyizu Celal, örneksiz eşsiz yaratan Allah. Elbedi olan Allah. Allah hasze ağaçları yarattı ağaçları Ve yer çekimin yaratan Allah ağaçları tam tersine doğru topraktan göklere doğru uzattı Ve onlara meyveler taktı lezzetli meyveler Her birine ayrı ayrı tat verdi Her birine her bir meyveye ayrı ayrı lezzet verdi Öylesine paket dedi ki onları. Sanki bir misafir gelecek. Sanki onlara sunacak... Ah canım Allah. Im. Her şeyi öyle muhteşem bir ateyordu ki. Hiçbir şey anlamsız... ne boş değildi. Suları doldurdu okyanuslara. Suların içine tuzunu kattı. canım Allah. Im. Ve suların derinliklerinde balıklar yarattı. Her biri ayrı ayrı hikmetlerde. Hiçbiri anlamsız ve mayansız değil, boşuna değil. Her biri bir şey yapıyor. Her birinde bir görev. Ha, kuşlar yarattı. Kuşlara kanatlar taktı ve onlara uçmasını öğretti. Allah Hazreti Celle. Nasıl uçtular aman? Nasıl uçuyorlar aman? Ha, kelebekler yarattı. Araya vaayeden Allah kelebekler yarattı. ...ve kelebeklerin kanatlarını... ...nakış nakış işledi. Saniye Zülcelalim... ...muhteşem bir şey... ...kedilerin bürmürlerini koydu. Canım Allah'ım... ...öylesine muhteşem bir şeydi ki... ...bürbüllerin ötesi ayrı bir güzellik. Her şey... ...bambaşka güzellikti. Kainat öylesine muhteşem bir atıldı ki... ...şu kainat sofrasına... ...topraktan bitirdiği sebzeler... ...meyveler... Onca nimetler bunları kim tadacak? Bu yıldızlara kim bakacak? Çiçekleri kim koklayacak? Allah hazirecildir. Bir misafir galiba. Evet. Bilinmek istedi çünkü kim bilecekti Allah'ı? Çiçekler mi? Taşlar mı? Dağlar mı? Hangisi? Kim? Allah hazirecildir. La la bakarlar yadır. ...bazen diğer yüzünü boyu verdi, ...bir halı sanki verdi. ...bazen de meşil bir halı serdi... Ya. ...öyle değil mi çocuk? Hakkı. Ne güzel yarattı ama değil mi? Ya. Her şey ne kadar güzel değil mi? Her şey... Ya. ...hiçbir şey tesadüfen değil... Hakkı. ...tesadüf olabilir mi? Binlerce yıldır... ...böylesine yaratılmış... Ha. ...ve var olan şu kainat... ...aman Allah'ım... ...canım Allah'ım... ...ve Allah... ...samasını gösteriyordu... ...sanatını göstermek için sanatını gösteriyordu. Sanatın zirvesinde insanı yarattı. Allah Azze ve Celle. Muhteşem bir sanattı. Muhteşem bir sanattı insan. Sonsuz duygularıyla, bakışlarıyla, ellerinin tutuşuyla, kalbiyle, yüreğiyle, sevgileriyle, hüzünleriyle muhteşem bir şey yarattı. insan. Ruhlar aleminden o insanı... ...yeryüzüne getirdi... ...Eles Meclisi'nden yeryüzüne... ...şu Kainat Sarayı'na getirdi... ...misafir edecek ve onu ağırlayacak... ...ve misafirine bir de sürpriz hazırladı... Hı -hı. ...misafirler hep böyle beklerler değil mi... ...acaba ne gelecek... ...acaba ev sahibi bize neler sunacak diye... ...ve Allah Azze ve Celle... ...yarattığı insanlara... ...bir sürpriz hazırladı... ...cennet... Hı -hı. ...ölüm yok... Ebedi bir hayat, hayallere bile sığmayacak kadar güzel, tarifi imkansız bir güzellik, muhteşem bir hayat, cennet hayatı. Allah Azze Becerle insanı yarattı ve ilk insan bir peygamberdi. İnsanlara verdiği değeri gösterdi. Bir peygamber, Adem Safiyullah artık Yeryüzünde yaratacağı bütün insanlar bir peygamber çocuğu olacaktı. Peygamber nesli, Adem'in çocukları. Allah Azze ve Celle, koca bir kainatı insan içine koyuyordu. Bir insan kainat demekti. O yüzden bir insan öldüren kainatı öldürür demekti. İnsan çok kuslandı. İnsan. Allah Azze ve Adem'i yaratınca şeytanın lanet isyan etti. Muhteşem senaryo başlıyor Muhteşem bir senaryo yarattı Allah Azze ve Celle Şeytan elane isyan etti Adem'in çocuklarını hepsini Adem'e düşman İblis Adem'in çocuklarını saptıracak Ve cennetine değil onları ateşine götüreceğim Yoldan çıkaracağım İnsanı kutlu yarattın İnsanı insanlıktan çıkaracağım Ve muhteşem senaryo başladı Ve şeytan laketi geçti. Allah insanlar yaratıyordu. yüzünde? Allah merhametli Allah. Öyle mi şeytan ilane? Peygamberler gönderdi Allah onlara. Peygamberler. Şeytan aleyhisselam. Şuayb aleyhisselam. Yuhşan aleyhisselam. Binlerce peygamber insanlara şeytana kanmasınlar. Aldanmasınlar diye. Onları vahiy ile destekledi. Allah azze ve celle. Allah. Allah sizi insan olarak yarattı. İnsan olarak yaşayın ve cennete gidin. Çünkü cennete sadece insanlar gidecek. Sakın ona şeytana aldanmayın. O şeytan sizi insanlıktan çıkarır. Cennete gidemezsiniz. Hadi Allah birdir. Sizi yaratan bir Allah var. Hadi. Hadi. Yoksa bu kadar güzellik olabilir miydi? Olabilir miydi her şey? O kadar muhteşem ahenk içerisindeki her şey... Bu kadar tertipli bir düzenli. Bu kadar. Eğer haşa Allah iki olsaydı olur muydu? Haşa. Bin kere bin haşa. Allah birdir. Bütün peygamberler anlatıyordu. Bütün kavimlere peygamberler geldi. Hiçbir insan ve hiçbir kavim bize peygamber gelmedi diyemeyecekti. Binlerce peygamber. Bir rivayette Eflatun'un, bir rivayette Oğuzhan'ın Nebi olduğu söyleniyor. Bütün kavimlere ve insanlara. Ah şeytan boş durmuyor ama. Şeytan. İnsanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. Saptırmaya çalışıyor. Eyüp Aleyhisselam'a sadece yedi kişi inanmış. Sadece yedi kişi. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın ümmeti sadece yedi kişi. Ah insanlar ah. Şu dünyanın aldatıcı, fani, geçici. Söyleyin Allah aşkına. Şu perdedeki bu yapraklar gerçek mi? Hayır hayır Gerçek hayat ebedi hayatta Şu fani dünyanın <gülüyor> Fani olan zevklerin peşine koşunca Şeytanın tuzaklarına düştüler İsyan ettiler Dinlemediler peygamberleri Nuh aleyhisselam insanlığa seslendi Bir tufan kopacak yeryüzünde Hadi Hadi gelin, Hadi gelin Şu gemiye binin Alay ettiler Nuh'la Deniz yok göl yok bir şey yok Irmak yok Sen bu gemiyi niye yapıyorsun? Alay ettiler. Ama peygamberler doğru söylerdi. Onlar doğruydu. Hanıma bile inanmadı. Ve helak oldular. Peygamberi dinleselerdi. Hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olacaklardı. Haa! yine peygamberler gönderdi merhametliler merhametlisi Allah peygamberler insanlara anlatacak onlar da öyle yaşayacaklardı kendi zaman dilimlerinde ne lazımsa insanlara onlara anlattılar Allah azze ve celle ama isyan ettiler yine öyle isyanlara düştüler ki zaman zaman aralarından Nemrut çıkaracak kadar isyan ettikleri zamanlar oldu Nemrut bütün güç bende diyordu Allah Azze ve Celle... ...İbrahim'i çıkardı karşısına. Tevhidin büyük mimarı... ...La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç Nemrut'ta değil Allah'tadır. Ah Nemrut. Ah Nemrut. Bir peygamberin geleceğini kâinler haber vermişti. O peygamberin gelişini durdurabilmek için... ...çocukları öldürdü. Hatta çeninlere kadar düşman oldu. Allah Azze ve Celle... İbrahim'i aldı, bir mağaraya koydurdu annesine ve o mağarada İbrahim'i 18 ayda 18 yaşına getirdi. Ve Nemrut'a karşı hakikati haykırdı İbrahim. Nemrut kızdı, ateş çaktırdı. öyle şiddetli bir ateş ki etraftaki köyler ve kasabalardaki insanlar ateşin hararetinden korunabilmek için izmelere saklandılar. Havada uçan kuşlar yamarak ölüyorlardı. İbrahim'i mancına bağladı. Ve ateşe atacaktı melekler geldi. Ya İbrahim sana yardım edelim. Hasbiallahu la ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltü ve hua rabbil arşu lazim. Ben arşın sahibine sığınmışım. Sadece Allah'tan yardım beklemek. Allah'ım melebbek. Allah'ım melebbek. İnnel hamd. Ne peyke la şerike lekele ...vet nimete... ...ve kevel mülk... ...yağızı şerike... Ve İbrahim ateşte... ...o şiddetli ateşin içinde... ...ve İbrahim oturuyor ateşte... ...hıh... ...gül bahçesinde oturur gibi... ...öyledir... ...Allah'a sığınanlar... ...Allah'a tevekkül edenler... ...bütün işlerini elvekil olan Allah'a bırakanlar... ...ne derdi olursa olsun... ...İbrahim'ce gül bahçesinde gibi yaşarlar... Bütün insanlar gördü onu. İbrahim ateşin içinde oturuyordu. Gülür Allah ateşe serin ol İbrahim'e demişti. Her şeye hakim olan Allah'a sebebilecek. Ama insanlar onca hakikatleri ve mucizeleri görmelerine rağmen yine de isyan etmekte devam ettiler. Ah bu insanlara Allah Musa gönderdi. Peygamberler gönderiyordu. Ateşe gitmesinler. cennetine gelsinler diye. Merhametliler. Merhametlisi Allah. Ama insanlar Musa'yı da dinlemediler. Turdağında bir konuşalım konuşan Musa'yı. Firavun. Odan Emrut gibi ceninlere kadar düşman. Gelecek peygamberi durdurabilmek için çocukları öldürdü. Ama Allah Musa'yı. Firavun'un sarayında. Canı başında büyüttü. Dinlemedi insanlar yine. Hatta... kavmini alıp gitti Musa bir deniz yol oldu açıldı yürüdü Firavun zannetti ki ben de geçeceğim ve girdi deniz kapandı Firavun'a mezar oldu kavmi Musa ile beraber giden kavmi bütün mucizeleri gören kavmi gökten sofra iniyordu her şeyi gören kavmi caydılar vazgeçtiler Musa'dan elhamdülillah vazgeçtiler Zekeriya'yı ...bir ağacın içinde kestiler. Allah'ın sevgili peygamberi Zekeriya'yı... ...bir ağaç... ...baharını açmıştı, gel... benim içinde ben seni saklayayım müşriklere karşı demişti. Ağaç baharını açmış... ...bir peygamber Zekeriya Aleyhisselam... ...ağacın içinde saklanmıştı. Geldiler. Allah vahyetmişti Zekeriya'ya. Eğer... ...gelip seni kesecekler şimdi... ...bir kere oh dersen, en kötü kılınsın. Kestiler Zekeriya'yı. Bir kere of Peygamberler. ve pek Allah'ım da ne pek. Ha ha. Yakup'un gözyaşları. Ve Yusuf kuyuya atıldı. Ve Yusuf zindana atıldı. Ha Yusuf. O güzel Yusuf. Ah insanlar neler yapmadılar peygamberler. Allah Azze ve Celle yine merhamet etti ve İsa'yı gönderdi. Ruhullah. Kumbi iznillah deyince ölüleri dirilten peygamber. Yalnız gezen, yalnız dolaşan peygamber. İsa. Ama ona da zulmettiler. Ona inananlara zulmettiler. Öylesine ki. Ve sonunda onu çarmaha gelip öldüreceklerdi. Allah bırakmadı onlara. İsa'yı çekip ...yanına aldı. Hmm. ...İdris'i daha önce yanına aldığı gibi... ...göklere çekti İsa'yı... ...İsa'nın ciğerleri özel yaratılmıştı... ...o yüzden göklere çıkabildi... ...gidebildi... ...ama insanlara dedi ki İsa... ...ne yaparsanız yapın... ...Allah... ...Faran davrında nurunu tamamlayacak... ...İsa bir silam etti... Ve... ...öylesine bir kaos başladı ki insanlık tarihinde... ...insanlık tarihinde hiç böylesine karanlık görülmemişti... ...böylesine cahillik görülmemişti... ...böylesine zulüm görülmemişti İsa'dan sonra... ...beş asır öylesine karanlıkla geçtik. ki... ...öylesine... ...Bizanslılar İsa'ya inandıklarını söylediler... ...onlar kendilerine inandılar... ...kendi çıkarlarına... ...her şeyi çıkarları için... İnsan kutsaldı. İsa böyle mi demişti? İnsanlara öyle zulümler yapılmıştı ki... giyotinlerde öldürdüler. İnsanları. Dünya dönüyor. Diyen ilim sahiplerini... Ha, ...giyotinlere götürdüler. İsa'nın söylediği pamuğu. İnsan kutsaldı. Haa insanlar. Öylesine canileştiler ki. Öylesine. zulümler. İnsanları öyle görüyorlardı köleler ne kadar köleleri varsa Bizanslılar o kadar övünüyorlardı. <gülüyor> Dünyanın her bir tarafında ayrı bir zulüm ve kaos. ve küçücük çocuklar diri diri öz babaları tarafından toprağa gömülüyordu. Nasıl yaptılar nasıl kıydılar. Hiç olacak şey miydi bu iş? İnsanlar pelişandı, pelişan. Öylesine ki acılar içinde kıvranıyorlardı. Ah, haksızlıklar ve solümler. Şeytanın oyuncağı olmuşlardı. Helvadan pıkar yapıyor acıkınca yiyorlar. Allah insan akıl vermişti. Şu göklere bakmıyor musunuz? Şu kainata bakmıyor musunuz? Bakmadılar, görmediler. İnsanlık tarihinin en büyük zulmü başladı Allah kadınları yeryüzüne bir emanet olarak göndermişti Emanetti Nasıl ki gökleri yıldızlarla bezeyen Allah Yeryüzünü de kadınlarla bezemişti Çok kutluydular Emanettiler Allah'tan Ve insanlar kadınları bir meta gibi alıp satmaya başladılar Ayaklar altında çiğnediler kadınların haysiyetini Kadınlar alçalırsa beşer alçalırdı Kadınlar yücelirse beşer yücelirdi Ah battı insanlık Yaptıkları kadınlara gördükleri bu reva görülmeyecek Bu zulümden dolayı bütün insanlık battı Anneler, eşler, kız kardeş, kız çocuk Ah hapisi ne kıymetliydi Hiç tane bir tebirde ne yalvaracaklarını da bilmiyorlardı. Bizansların dinleri çıkarlarına kullanmaya başlamış olmaları... ...insanları artık dinden de uzaklaştırmıştı. Artık insanlar perişandı. Neye yalvaracaklardı? Kimden isteyeceklerdi bir kurtarıcı? Bilmiyorlardı. Allah acıdı. Acıdı bu insanlara. Ve Allah... ...Azze ve Celle merhametini gösterecekti. Adem'in... Arapatta Ya Rabbi Bütün suç günah benim Adınla birlikte adını yazdığın hatırına Beni bağışla diye ağlıyordu Adem Yıllarca bir rivayette Yüzyıl ağladı söylenir En sonunda Adını birlikte okuduğum O adın hatırına Onun hatırına Bağışla beni diyordu Adem'in vardı. Başlama dedi. Davudun, "Benice peygamberlerin ya Rabbi, beni de beni de onun ümmetinden kıl." dedi. İbrahim'in duası, Musa'nın haber verdi. insanın farandalarında Allah nuru tamamlayacak diye müjdeledi. evet farandalarında Allah nurunu, ilk yarattığı nuru, o nuru insanlığa gönderiyordu Farhan dağlarında Mekke-i Mükerreme'de Allah merhametini artık yeter ey insanlar size öyle bir merhamet gönderiyorum ki kıyamet kopana dek size yetecek tercesine Allah Azze ve Celle Muhammed'i yarattı <gülüyor> Muhammed Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O geldi. Sultan geldi. Can geldi. Canan geldi. Diğer gök sevinç akar oldu. Allah azze ve celle ilk yarattığı nurun son nebi olarak gönderiyordu. Kaynahta cihana eğer o nur ilk önce yaratılmamış olsaydı alem olmayacaktı. Her şey ...Muhammed Aleyhisselam'ın nurundan yaratılmıştı. O nuru şimdi Allah Azze bir insan olarak aramıza gönderiyordu. Ha, o geldi. Yer gök sevince gark oldu. Binlerce yıldır o bekleniyordu. Amine o gece şaşkındı. Kutlu anne Amine odasını Abdümenaf kızlarını kıskandıracak güzellikte melekler doldurmuştu. Odanın bir ucu doğu bir ucu batı olmuştu sanki. Amine kutlu anne Amine bakınıyordu. Melekler geldiler Ver dediler onu bize ver Ver onu ver Aldılar melekler göklere çıkardılar Bütün melekleri getirdiler İşte o dediler Binlerce yıldır beklenen o geldi Beklenen geldi Adı Muhammed olan geldi Sultan geldi Alemlere rahmet geldi Can geldi Canan geldi Melekler getirdiler ...bütün meleklere gösterdiler... ...ve sonra getirdiler... ...ve dediler ki al amine... ...Allah'tan emanet bu sana... ...al amine, al... <Gülüyor> ...hani çocuk diyorum... ...o bir sultandı... ...yeryüzüne... ...Allah'ın nuru geldi... ...ve... ...sultan secdede... ...ve sultan... ...dunaklarından... ...bir kelime dökülüyor. Ümmeti. Ümmeti. Ümmeti. Ummeti, Ummeti. Can you be my cameraman? Can you be my cameraman? can you Kıyamete kadar gelecek Ümmetini öylesine seviyor ki Sultan geldi Sultana yaraşır bir şekilde geldi O Sultan geldi Artık her gök seviniyor Nasıl sevinmesin yıldızlar Nasıl aleme rahmet geldi Yıldızlara rahmetti Alemlere rahmetti o O güne kadar insanlar yıldızlara korkuyla bakarlardı Başlarımıza düşecek bir taş diye Hala öyle bakanlar var ya O geldi, anlattı yıldızları, anlattı sevgili peygamberim ve insanlar yıldızlara şiirler yazdılar. Çiçekleri anlattı sevgili peygamberim. Artık alemlere rahmet dedim ya, çiçeklere rahmet geldi. Artık kimse çiçeklere basmayacaktı. Ondan önce otlar hükmündeydi, herkes çiçeklere basardı. Ama artık insanlar çiçekleri zemecek ve şarkılar bestedecekti. Aman Allah'ım aman. Ağaçları anlattı. Kainat kitabını okuyordu. Can peygamber. Sevgili peygamber. Ağaçları. Ağaçları anlattı. Allah'ın bir tablacısı hükmünde. Allah'ın tezgahtarları. Kullarına Allah'ın nimetlerini sunan birer tezgahtar. Ağaçlar mutluydu artık. Ağaçlar. Kimse ağaçların dallarını koparmayacaktı. Herkes... Ağaçlara saygı duyacaktı. Hatta o şiddetli anda, kıyamet koptuğu anda bile elindeki bidanı insanlar yere dikecekti. Nasıl mutlu da ağaçlar. Bir gün sevgili ağaca gel dedi. Gel dedi. Ağaç, Muhammed Aleyhisselam beni çağırıyor diye göklerini çıkardı. Ve yürümeye başladı ağaç. Yürüdü, yürüdü. Buyur sultanım dercesin onun huzuruna geldi. Ve hadi git artık deyince de gitti Bir ağaç. Dinleyin peygamberimi demiş.